Peygamber ikliminden Hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla Hamd alemlerin Rabbi Allah'u Teala'yadır Salatü ve Selam Peygamber Efendimize şerefli ailesine ve şerefli arkadaşların üzerine olsun, güzel kardeşlerim. Alemlere rahmet olan dünyaya fişretmişlerdi. Rahmet elçisi dört yıl beni saat kabilesiyle beraberdi. Kendisine son derece düşkün süt annesi Halime Hatun'la süt kardeşleriyle Halime Hatun'un eşiyle tam bir aile iklimindeydi. Yaylaları çok seviyordu Kuzuları, oğlakları, deve yavrularını nasıl da severdi Yetim şimdi öz annesiyleydi Anne amine bir yanı sevinçti bir yanı hüzündü Yetime bakar içi enginleşir huzurla dolardı Kaybettiği eşini Abdullah'ını düşünür hüzünlere dalardı Her yıl eşinin mezarının bulunduğu Yesrib'e Medine'ye giderdi Eşinin mezarı başında gözyaşları dökerdi. Ölmüş de olsa içini ona açardı, derdini dile getirirdi. Amine Hatun'un Medine'nin ufuklarını tarayan bakışları hep hüzün yüklüydü. Abdülmuttalip ince anlayışlı bir insandı. Gelininin Medine'ye gitmek istediğini hissediyordu. Her yıl gelinini Medine'ye gönderiyordu. Abdülmuttalip, kızım Medine'ye gitseniz, ''Biraz ferahlasanız, arzu edersen gidebilirsin.'' diyordu. Amine Hatun yetimiyle Medine yollarına düşüyordu. Yanında Ümmü Eymen de vardı. Bu genç kız vardı. Bu güven dolu hatun kız vardı. Amine'nin etrafında pervane olundu. Amine Ümmü Eymen'i çok severdi. Ümmü Eymen, Amine Hatun'u çok severdi. Yanlarında bir de erkek vardı. Uzun bir yolculuktan sonra Medine'ye varıyorlardı. Medine'de kocasının ailesinin dayıları, naçar oğulları vardı. Onlara misafir oluyorlardı. Onlarda konaklıyorlardı. Medine günlerinde Âmine Hatun her gün kocasının mezarını ziyarete giderdi. Uzun uzun mezarında kalır, öyle seslenirdi. Ah nefesim kesilirse de ben de senin yanına, yanı başına Uzanı mi ey Abdullah diyordu Amine Hatun'da hüzün vardı, gözyaşları vardı Yetim ise arkadaşlar edinmişti Onlarla oynuyordu, hoş vakitler geçiriyordu Yetim hoş geçimliydi, güler yüzlüydü, tatlı dilliydi Kavgadan, dövüşten hiç hoşlanmazdı Dövüşen çocukları hemen ayırırdı Evin havuzumsu bir kuyusu vardı Arkadaşları burada yüzüyorlardı. Yetim de onlardan yüzmeyi öğreniyordu. Medine günleri güzel geçiyordu. Medine'ye geleli bir ay olmuştu. Artık Mekke'ye dönmenin vakti geliyordu. Dayılarıyla vedalaşıyorlardı ve Mekke yollarına revan oluyorlardı. Uzun bir yolculuktu. Bir ayrı yol gelmişlerdi ama Amina Hatun hastalanıyordu. Hastalığı giderek de ağırlaşıyordu. Medine'den 190 kilometre gelmişlerdi ki geldikleri yer Evva köyüydü. Daha gitmeleri mümkün gözükmüyordu. Hasta daha bir ağırlaşmıştı. Amine Hatun gidici olduğunu hissediyordu. İyice takatten, dermandan kesiliyordu. Yetimini son kez kucağına alıyordu. Onun güzel kokusunu kokluyor, solgun bakışlarla güzel yavrusunu seyrediyordu. Sonra da dilinden şunlar dökülüyordu Her yeni eskiyecek Her fani ölecek Ben de öleceğim diyordu Artık yetim hüzüne gömülüyordu O da anlıyordu Annesi bu dünyaya veda ediyordu Annesinin son anlarıydı. Çok geçmiyordu Anne amine dünyaya gözlerini yumuyordu Yetimse hüzünlere gömülüyordu Gözyaşları yağmur yağmur dökülüyordu kalbinden anne diye bir alev çıkıyordu anne anne diyordu Yetim bundan böyle öksüz de oluyordu Hem babadan hem anne nimetinden mahrum düşüyordu İki kanatta kırık bir serçe gibiydi Akrabalar kanattı İnsan akrabalarıyla kanatlanırdı En yakınları ise Anneydi babaydı Asıl kanatlar onlardı Şimdi kanatları kırılmıştı Hazan mevsimi olacaktı bundan böyle Babasını hiç görmemişti Sesini hiç duymamıştı Nasıl bir insandı bilmiyordu Baba deyince Bir boş yankılanma vardı Şimdi canından aziz bildiği Annesi de ebediyete yürüyordu Şimdi o bir yetimdi, bir öksüzdü. Ümmü Eymen hemen kucaklıyordu. Bağrına basıyordu. Hüznünü paylaşıyordu. Ümmü Eymen, Amine Hatun'u canından ötebilirdi. Öyle severdi. O da hüznün içindeydi. Ama yolcu yolunda olmalıydı. Anne Amine Hatun'un mezarı Evva köyünde kazılıyordu. Oraya defnediliyordu. Ayrılık, daha bir hüzün yüklüydü Mekke yollarına düşüyorlardı Gönüllerinde Amina hatunu vardı Onun hallerini hayal ediyorlardı Onun hatıralarını dillendiriyorlardı Yetim ve Öksüz Ümmü Eymenle Annesinin nice güzelliklerini paylaşıyorlardı Böylece yol alıyorlardı Öksüz annesi Amine'yi ebedi aleme uğurladığında Altı yaşının içindeydi Annesiyle bir ya da bir buçuk yıl beraber olabilmişti. Acı haber Mekke'ye ulaşmıştı. Abdülmuttalip torununun yollarını gözlüyordu. Hemen bir atlı grubu yola çıkartıyordu. Onlar öksüzü Ümmü Eymen'i alıp getiriyorlardı. Abdülmuttalip torununa kavuşuyordu. İki kanadı da kırılmış can kuşuna çok yüksek bir ihtimam gösteriyordu. Onun öksüzlüğünü, Yetimliğini hissettirmeden yaşamasını temine çalışıyordu. Nereye giderse oraya götürüyordu. O Mekke şehir devletinin başkanıydı. Belirli vakitlerde Kabe'nin gölgesinde oturumlar olurdu. Abdülmuttalib'in oturduğu yer belliydi. Oraya yalnız o otururdu. Oturumlara torunuyla geliyordu. Onu yanına alıyordu. Mekke işrafının pek kabul edeceği bir durum değildi. Oturumlara hiçbir zaman çocuk getirilmezdi. İçlerinden bazıları bunu kabul etmek istemediklerini açıkça söyleyince Abdülmuttalip, o ileride büyük adam olacak, sakın ona dokunmayın diyordu. Onu büyük bir adam gibi ağırlıyordu. O dedesini hiç mahcup etmiyordu. Dedesinin itibarını gölgeleyecek ne bir söz söylüyordu ne de bir davranış sergiliyordu. O hakikaten büyük bir adammış gibi hareket ediyordu. Küçük olmadan büyümüş gibiydi. İnsan alakaya susuz varlıktı. Sevgi yüklü alaka isterdi. İştenlikle alaka isterdi. Zira kalp ancak sevgiyle gelişirdi. Sevgiyle büyürdü, sevgiyle enginleşirdi. Kalbi engin olanlarsa... İnsanlığa huzur ve güzellik sunarlardı Çocuk sevgi ikliminde büyürdü Anne sevgi ırmağıydı Hep evladının kalbine akardı Baba sevgi nehriydi Hep evladının gönlüne akardı Dedeler, nineler, ağabeyler, ablalar Her biri bir sevgi çağılığınıydı Dünyaya gözün açan nur topuna sevgi sunarlardı Kalp engindi Kısa sevgilerle doymazdı sevgiyi yudumladıkça yudumlamak isterdi ama yetim bunlardan mahrum kalmıştı babasını hiç görmemişti baba denen nehir bu güzelin gönül dünyasına akmamıştı Rahmanı rahimse ona Halime isimli kulunu sunmuştu aynen adı gibiydi Halime Hatun bir süt anneydi ama öz anne hassasiyeti vardı yetimi nasıl da bağrına basmıştı Yetim diye kendi öz evlatlarından ileri tutmuştu. Halime hatun Halim Selim'di, yumuşak huyluydu. Katifemsi bir zerafeti vardı. Yetime daima sevgiyle gelirdi. Bütün kalbini açardı, bütün kalbini verirdi. Asıl sevgiyi ise şimdi yudumluyordu. Öksüz düşmüştü. İki kanadı kırık diye dedesi Abdülmuttalip onu gözü gibi kolluyordu. Onun üzerinde titriyordu Onun üzülmesine yol vermiyordu Dede Abdülmuttalip Onun değerini derinden biliyordu Ona değerini hissettiriyordu Onunla arkadaş gibiydi Kurallar koymuyordu Kurallara itibar etmiyordu Torunu nasıl isterse Ona göre davranıyordu İki arkadaş gibiydiler Birbirlerine nasıl da saygılıydılar Nasıl da sevgiliydiler Dede ve torun Kumrular misaliydi. Torunun bakışlarından ne istediğini okurdu. Hemen istediğini yerine getirirdi. Ama bu torun çocuk gibi davranmıyordu. Küçüktü ama büyük adam gibi düşünüyordu, konuşuyordu. Elbette hiçbir şey hikmetsiz değildi. Yarın yetim büyüyecekti. Yetimleri en iyi anlayan o olacaktı. Yarın öksüz büyüyecekti. Öksüzleri en iyi anlayan o olacaktı. O yetimlerin, öksüzlerin sığınağı olacaktı. Acıydı. Yeryüzünde savaşlar bitmiyordu. İstenmese de bitmiyordu. Savaşlarsa babalar alıp götürüyordu. Geride yetimler kalıyordu. Yetimlere kim bakacaktı? O yetimlerin sığınağıydı, yetimlerin barınağıydı. Acılar insanı büyütürdü. Ama olgunlaşa olgunlaşa büyütürdü. Acılar anlayışı derinleştirirdi. Bir de babalar çocuklar üzerinde etkin olurdu. Mekke müşrik bir toplumdu, puta tapan bir toplumdu. Yetibin babası olsaydı, oğlu üzerinde etkin olabilirdi. Putlara yönlendirme de etkin olabilirdi. Hoşça kalın Allah'a emanet olun. Müzik